Suriye'nin öğrettikleri Suriye'de yaşanan zulüm 18 aydır devam etmekte. Bu süre zarfında gündemin ilk maddesi Suriye oldu. Ölü sayısının on binlerle ifade edilmesi, kitlesel göç ve perde arkasında çok daha büyük bir savaşın devam ediyor olması, bu uzamanın ve gündemi meşgul etmenin temel nedenidir. Olaylar neticelenmeden son sözü söylemek mümkün değildir. Gelinen süreç ve gidişat, Allah en doğrusunu bilir, zulmün bir müddet daha devam edeceğini gösteriyor. Bu, bölgede yaşanan hareketliliğin, tevhid ehlinin gündeminde olmasının bunun dışında nedenleri de vardır. Elbette zulmün olduğu, insanların kula kul kılınmak istendiği her coğrafya bizim gündemimizde olmalıdır. Bununla beraber, Suriye, Irak, Ürdün ve Filistin'in oluşturduğu coğrafya Şam bölgesidir. Bu bölgede yaşanan hareketlilik sıradan veya toplumsal hareketlilik ve başkaldırılardan farklıdır. Bu topraklar, Allah'ın bereketli kıldığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gönderilen birçok peygamberin yurdudur. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler, insanlık için bereketler kıldığımız yere, ülkeye çıkardık. Enbiya Suresi 71 Süleyman içinde, fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki, kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Enbiya Suresi 81 Allah Subhanahu ve Teala, Resulünü bir gece bu topraklara getirmiş ve orada kendinden önce gelen peygamberlere imamlık yaptırmıştır. Sonra göklere yükselmiş ve Rabbi ile görüşmüştür. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O Allah yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir. İsra Suresi 1 İsra ve Miraç hadisesi sayısız hikmetler barındırır. Bunlardan konumuzla alakalı olanını zikretmekte yarar vardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzünde görüşüp tanışacağı halde Şam bölgesinde bereketli kılınmış topraklarda Rasullere imamlık yaptı ve topluca namaz kıldılar. Bu da peygamberlerin davet ve misyonunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin komutasında bu topraklarda dirileceğine işarettir. Bu nokta İsa aleyhisselam bu bölgeye ineceği, bu bölgede Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı ve Deccal ve ordusuyla bu bölgede savaşacakları eklenirse daha iyi anlaşılacaktır. Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar hak üzerinde savaşmaya devam edecektir. İsa bin Meryem inecek ve onların emiri, ümmetin emiri o gün Mehdi'dir, gel bize namaz kıldır diyecektir. İsa, hayır, Sizler Allah'ın bu ümmete ikramı olarak birbirinizin üzerine emir olursunuz, dedi. Müslim Ebu Davud ve i̇bn Mace rivayetinde, Ebu Umame el-Bahili, İsa aleyhisselamın inişinin, Deccal ve aralarında geçen mücadelenin Şam ve Irak arasında olacağını tafsilatlı olarak rivayet etmiştir. Sahabeden biri bunun üzerine, O gün Araplar nerededir ey Allah Resulü diye sorar. Onlar o gün azdır, çoğu Makdis'te, Kudüs'te olacaktır buyurdular. İmam Müslim'in Nevas bin Seman'dan rivayet ettiği hadiste, İsa, Dimeşk'in doğusundaki beyaz minareye iner buyurulmaktadır. Sünnetullah gereği, üzerinden müddet geçen toplumların kalpleri katılaşır, vahiyle oluşan hassasiyetlerini yitirirler. Bunun istisnası ise, Allah tarafından desteklenen mübarek taifedir. Et-Taifetül Mansura Allah Resulü bu taifenin Şam'da olacağını ve bu taifenin ifsadı durumunda ümmette hayır kalmayacağını haber vermiştir. Ümmetimden bir taife kıyamete dek hak üzerinde savaşacaklardır. Onlara muhalefet eden ve onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecektir. Allah'ın emri gelinceye dek Kıyamet, onlar bu hal üzere olacaktır. Müttefekun aleyh İmam Buhari'nin rivayetinde şu ziyade vardır. Malik İbni Yuhamir, Ben Muaz bin Cebel'i işittim. Onlar Şam'dadır, dedi. Muaviye İbni Kurre babasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Şam ehli bozulunca sizde hayır kalmaz. Ümmetimden bir grup kıyamete kadar Allah tarafından desteklenecektir. Onlara muhalefet edenler ve yardımsız bırakanlar zarar veremeyecektir. Tirmizi i̇bn Mace Bütün bunlar Suriye'de ve içinde bulunduğu Şam bölgesinde yaşanan hareketliliği önemli kılan unsurlardandır. Yaşanan sürecin bize öğrettiklerini sıralayacak olursak 1. Halka yönelik davet çalışmasının önemi. Özelde Suriye, Genelde Orta Doğu'da zulme başkaldırının asli unsuru toplumdur. Ayaklanan insanlar ölümü, sakatlanmayı göze alıp meydanlara çıkan insanlardır. Bu, doğru yönlendirilen bir toplumsal hareketle mücadeleye katkı sağlanabileceğini gösterir. Bununla beraber, dünyanın dört bir yanında verilen mücadelede halk desteğinin önemi göz önünde bulundurulmalıdır. Afgan cihadı gibi önce Rusya, sonra ABD. Dünyada iki süper güç olma iddiasındaki iki devlet, Afgan cihadında yenildiler. Biri kovulmuş ve kınanmış halde kaçıp giderken, diğeri kağıt üzerinde tescillenmeyi bekleyen bir hezimeti yaşıyor. Kastımız, içinde yaşadığımız toplumun mevcut haliyle İslami kabul edilmesi veya mücadeleye iknası değildir. Müslüman cemaatlerin, tevhidi davette halkı önemsiz görüp, belli insanlara daveti özelleştirme probleminden kurtulmasıdır. Allah'a hamd olsun ki ülkenin her yanında mevcut cahilliği tanımış, Rabbim Allah'tır diyerek tevhidi muhafaza eden Müslümanlar mevcuttur. Bu kardeşlerimizin topluma yönelik davet çalışmasını önemsemeleri gerekir. Kendisini ve davetini anlatamayan insanlar başkalarının dilinden tanınmaya mahkumdur. Unutulmamalıdır ki Yeryüzünün varisleri Müslümanlardır. Allah'ın vaadi haktır. Müslümanların yeryüzüne varis olması, seçkin bir zümrenin hakta sebat etmesiyle olabileceği gibi, kitlelerin mücadeleye iştirakıyla de olabilir. Bu bizim için gaybtir. Ancak Müslüman yaşadığı olaylardan ders alan ve mücadeleye tecrübe olarak aktarandır. Bu insanlardan hiçbir şey olmaz kibriyle bir anda davet sorumsuzluğuna mazeret bulma ve psikolojik rahatlama yanlışından kurtulmalıyız. Musa aleyhisselama gelinceye dek Allah müminleri azınlık olarak yeryüzüne varis kıldı. Toplumları helak ediyor, azınlık olan Müslümanları kurtararak galip kılmış oluyordu. Musa aleyhisselamla beraber, mücadelenin ve yeryüzünün varisi olma yönteminin değiştiğini görüyoruz. Allah cihadı emrediyor ve kalabalık bir toplumu yeryüzüne varis kılıyordu. Musa aleyhisselamdan sonra İsa aleyhisselam gönderilmiştir. O ve ona ensar olmayı kabul eden havariler, şirk toplumunun içinde azınlıktı. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o ve ashabı, her geçen gün sayı olarak artmışlardı. Raşid hilafet bitinceye dek yeryüzüne varis olanlar kalabalık bir topluluktu. Bu nesil hangi surette varislikle rızıklandırılır onu bilemeyiz. Bildiğimiz tek ve değişmez hakikat Allah'ın müminleri arzına varis kılacağıdır. Bizlere düşen sebepleri meydana getirmektir. Özel bir kitlenin oluşması şart olduğu gibi, Davetin, toplumun tüm katmanlarına ulaşması da şarttır. 2. Gündem okumaya dair fıkıh sahibi olmanın önemi Müslümanlar, çevrelerinde yaşanan olaylardan haberdardır. Bulundukları dönem ve mekanı ıslah etmekle yükümlü insanlar için başkası da düşünülemez. Davetin ilk yıllarında, Rumlar ve Farslar arasında yaşanan savaş, sahabenin bu duruma ilgisi ve inen ayetler, bunu gösteren en açık delildir. Elif Lam Mim Rum orduları yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Rum Suresi 1-4 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli radıyallahu an Yemen'e yollarken ''Şüphesiz sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'a ibadet olsun, şayet kabul ederlerse.'' buyurmuştur. Buhari Müslim Islahı için uğraştığı toplumları tanıyor, davetçilerini ona göre yolluyordu. Bu noktada İslami camiada yeterli hassasiyet mevcuttur. Bir farkla. Allah Resulü ve ashabı gündemi mutlak takip etmiyor, bazı önemli hususları gözetiyorlardı. Bugün bu hususlara dikkat edilmediği için, Müslümanlar gündemi değil, gündem Müslümanları yönlendiriyor. Ana gündemden kopmamak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, Çevrelerinde yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olmakla beraber hiçbir zaman ana gündemden kopmuyorlardı. Onların gündemi, yaşadıkları vakada insanları Allah'a davet ve buna engel olanlarla mücadeleydi. Yaşanan olaylardan haberdar olmaları ve olaylara dair öngörüleri olmakla beraber asla değişen olayların altında gündemlerini yitirmediler. Bugün durum farklılık arz ediyor. Hassasiyet iddiasında olanlar, kendi gündemlerini, yitirdiklerini sadece konuşup hem meşgul oldukları gündemlere hakiki anlamda katkıda bulunmadıkları hem de yaşadıkları vakanın vacibini ihmal ettiklerini göremiyorlar. Bu fıkha sahip olamayanların gündeme ilgisi, ümmetçiliklerinden kaynaklı değil, entelektüel sevdası ve sorumluluktan kurtulma çabasıdır. Bazen, İronik durumların yaşanması da Kaçınılmaz oluyor Tunus, Libya, Mısır Ve Yemen'de İran devriminden 30 yıl sonra etkilenip Müstekbirlere Velfecr diyerek kıyam eden Kutsal mustazaflar Suriye'de hain oluverdiler Oysa kutsadıkları ve kerameti Kendilerinden menkul devrimlerinin Etkisiyle kafa kaldıran Halkları kıyam nedenleri Suriye'de fazlasıyla mevcuttu Zulüm, yokluk Onursuzluk ve kutsallara saldırı. Ancak velayeti elinde bulunduran fakihler Suriye halkına değil Esad'a göz kırpmıştı. Yetkin insanların konuşması İslam, Müslümanların vakadan haberdar olmasını ister. Vakaya dair görüş bildirecek olanlarsa herkes değil istimbat ehli olanlardır. Çünkü İslam zihni duru Müslümanlar oluşturmayı hedefler. Zihinleri duru olmayan, bakış açıları farklı insanların amelleri ve İslam'a takdim edecekleri hizmetleri de duru olmaz. Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde onu yayarlar. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç, Herhalde şeytana uymuştunuz. Nisa Suresi 83 Cahiliyenin yeni yüzü ve şeytanın insanları sesi, kışkırtması, fiyadeleriyle aldattığı İsra 64 Medya bu hakikati ters yüz etti. Bilgiyi tüm halka arz ediyor. Olayları anlama ve iç yüzünü araştırmadan yoksun insanlar, masa başı yorumcularının ve bebekte ikamet eden Nevzuhur Orta Doğu uzmanlarımızın engin yorumlarıyla zihni erozyona uğruyor. En basit olayda dahi binlerce farklı ses ve yorum. Bu da hiçbir kıymeti olmayan insanların, Müslümanları ilgilendiren umumi meselelerde konuşmasına kapı aralıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizin üzerinize aldatıcı seneler gelecek. O yıllarda doğrular yalanlanacak, yalancılar doğrulanacak, Hainlere güvenilip emin olanlar hain görülecek. Ve ruvaybida olanlar konuşacak. Sahabe, ruvaybida kimdir ey Allah Resulü diye sorunca, kıymeti olmayan ve umumu ilgilendiren meselelerde konuşandır buyurdu. Komplo teorilerinden Allah'a sığınmak. Şeytanın, gecenin, Şerrin ve sair fitnelerin şerrinden Allah'a sığındığımız gibi Rabbimize sığınmak. Komplo teorileriyle gündemi okumak, menheci bir arıza olmaktan ziyade akidevi bir arızadır. Rabbinin isim ve sıfatlarından habersiz, onun güç ve kuvvetine tevekkül etmemiş, onu hakkıyla takdir edemeyenlerin içine düştüğü bir durumdur. Kendini ve ehlini televizyonla zehirlemekten tatmin olamayanların, bir de sinema filmleriyle zehrin dozunu arttırdıkları bir meshur, büyülenmiş topluluğun vakayı okumaya çalışması tam bir felakettir. Tek bir kahramanın dünyayı fethettiği her yerde gözü olan, Orta Doğu'da bulunan, takım elbiseli ajanlarıyla örgütleri yöneten, 100 bin yıllık planları olan ve El Aziz, kimsenin galip gelemeyeceği El Hakim, her şeyi yerli yerine koyan sıfatlarına sahip dünyayı yöneten devletler. Müslüman Rabbini isim ve sıfatlarıyla tanır, kainatta olan her şeyi ilahi iradenin bir parçası olarak okur. Çünkü O'nun yüce sıfatları ve güzel isimleri bunu gerektirir. İsim ve sıfatta modern şirk diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Allah'a ait tüm sıfatları eksiksiz bir şekilde, egemen devletleri atfeden, kainatta kıpırdayan her yaprağın arkasında bu güçleri arayan ve hiçbir haya belirtisi göstermeksizin kendine Müslüman diyen insanlar bunlar. Gündem ve vakıa fıkhıyla hareket etmek isteyen Müslümanlar bu itikadi arızadan şiddetle kaçınmalıdır. Bilmeliyiz ki yaşanan olaylar sünnetullahın gereğidir. Bireyin eceli olduğu gibi toplumların da eceli vardır. Eceli gelen toplumları ve iktidarları Allah subhanehu ve Teala götürür, yerine uygun gördüklerini getirir. Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilir ne de öne alınabilirler. Tam zamanında çökerler. Araf suresi 34 Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse sizi giderir, yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. İbrahim Suresi 19:20. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o bilendir güç yetirendir. Fatır Suresi 43 44. Özellikle son ayet üzerinde tefekkür, tedebbür edildiğinde vakıamızı ve gündemimizi meşgul eden ayaklanmaları tefsir ettiği görülecektir. 3. Rafizilik ve Şia. Günümüz Şiilik problemi sahabe arasında yaşanan çekişmede haklı tarafta bulunan ve sonrasında hak iddiasında bulunduğu için ümmet içinde ayrı bir grup olma meselesi değildir. Ki o durum siyasidir ve o gün şia denen insanlar Hakk'a en yakın taifedir. Ehlibeytin zulme uğradığı, Ali radıyallahu anh meşru halifeyken ona isyan edildiği, çocuklarının genç şehitlerin efendisi olup zulmen ve gadren katledildiklerinde, kim ihtilaf eder ki? Onlar ki, sevgileri iman, buğzları nifaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emanetidir. Ancak şiilik bunları savunmak değil, bundan çok daha ötesidir. Kaldı ki bunları savunmak da şiilik değil, imani ve ahlaki vecibelerdir. Günümüz şiiliği, rafizilik. Vahiyle problemi vardır. Elimizdeki Kur'an'ın tahrif edildiğini, üçte birinin sahabeler tarafından gizlendiğini iddia eder. Gizlenen ve saklanan kısım, onların inancını anlatan kısımdır. Dipnot Şia kaynaklarının en meşhur ve güvenilir hadis kitabı olan el Kafi isimli kitabın yazarı Kuleyni, söz konusu hadis kitabında şu rivayete yer verir. el Kafi'nin Ebu Abdullah aleyhisselam'dan rivayet ettiği hadiste, Andolsun ki bizde Fatıma radıyallahu anh'ın Kur'an'ı vardır. Fatıma radıyallahu anh'ın Kur'an'ını onlara bildiren de nedir? dedi. Ben de Fatıma radıyallahu anh'ın Kur'an'ı da nedir? dedim ve o da dedi ki Sizin şu Kur'an'ınız gibi üç misli büyük bir Kur'an'dır. Allah'a yemin ederim ki onda sizin şu Kur'an'ınızdan bir harf bile yoktur. el kafi. 1. Taksim 239 Yazının devamı Allah'ın razı olduğu insanlarla problemi vardır. Parmak sayısınca sahabeyi istisna kıldıktan sonra kalanların kafir olduğunu iddia eder. Allah'ın onlardan razı olmasını hiçe sayarlar. Ebubekir ve Ömer'e radıyallahu anhüm lanet ve tekfir ibadettir. Dipnot Kafide, İmam Rıza'dan gelen bir hadiste dedi ki, şüphesiz ki bizim Şia'mız yani Ali'nin taraftarları babalarının ve kendilerinin isimleriyle bir yerde yazılıdır. Allah bizden ve onlardan söz almıştır. Onlar ki bizim geldiğimiz yoldan gelirler ve bizim gittiğimize giderler. Biz ve bize uyanların dışında hiç kimse İslam'dan değildir. Bizler kurtuluşun dostlarıyız. Bizler vasiyet edilmişlerin oğullarıyız. el Kafi 223 Söz konusu kaynakta, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğer tüm sahabileri ve Müslümanları, Allah onlardan razı olsun, Ali'den radıyallahu anh öncekileri halife saydıkları için açıkça tekfir etmektedirler. Yine Şii imamlarının önde gelenlerinden, Muhammed Bakır el-Meclisi, hakk Yakîn kitabında şöyle der. Bizim Şia olarak dört put hakkındaki akidemiz. Biz onlardan teberi ederiz. Onlar Ebu Bekir, Osman, Ömer, Muaviye ve kadınlardan Ayşe Hafsa, Hint ve Ümmül Hakem'dir. Biz onların hepsinden ve onlara tabi olanların tamamından beriyiz. Zira onlar yeryüzünde Allah'ın en şerli kullarıdır. Kesinlikle şu iyi bilinmelidir ki, onlardan teberi etmeden, uzak olmadan Allah'a, Resulüne ve imamlara iman tamamlanmaz. Yazının Devamı Yeni ilahlar uydurur. Her imam masumdur, sözü hüccettir. Kainatta bulunan her zerrede hükmetme yetkisine sahiptir. Hiçbir nebi veya melek onların seviyesine çıkamaz. Dipnot Hümeyni denilen imamları, El-Hukumetul İslamiye adındaki meşhur kitabında diyor ki, İmam için övülmüş bir makam vardır. Alemin hükümranlığı, kainatın tüm zerreleriyle imamların velayetine ve egemenliğine boyun eğer. Mezhebimizin inanç gereklerinden bir tanesi de, imamlarımızın bir makama sahip olması ve o makama ne yaklaştırılmış meleklerin ne de rasullerin, nebilerin ulaşamamasıdır. El-Hukûmetül İslamiye Sayfa 52 Yazının Devamı Yeni iman esasları uydururlar. İmamlara iman, dinin aslıdır. Buna inanmayanlar, malı, canı ve kanı mübah olan kafirlerdir. Dipnot Kendi aralarında Sadûk lakabıyla tanınan muhaddislerinin reisi, Muhammed bin Ali bin el-Hüseyin bin Baba Veyh el-Kummi, risalet İtikad, Sayfa 103'te şunları kaydetmiştir. Mü'minlerin emiri Ali bin Talip aleyhisselamın ve kendisinden sonra gelen diğer imamların aleyhimusselam imametini inkar eden kimse hakkındaki itikadımız, bütün peygamberlerin nübüvvetini inkar eden kimse hakkındaki gibidir. Mü'minlerin emirini ikrar edip de ondan sonra gelen imamlardan birini inkar eden hakkındaki inancımızsa, bütün peygamberleri ikrar edip de Muhammed sallallahu aleyhi ve alihinin nübüvvetini inkar eden konumunda olduğudur. Yazının Devamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsıyla problemleri vardır. Zina edenin Ayşe radıyallahu anha olduğunu, bunun kesin olup, beraati ineninse ise o olmadığını savunurlar. Bu ve benzeri küfürlerinden dolayı, uydurulmuş vahdet hastalığına müptela insanlar, onları aynı dinden, Kardeş görse de Şia'nın aynı bakış açısına sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Dün böyle olmadığı gibi bugün de böyle değildir. Ömer radıyallahu anh'i katleden Mecusi'nin İran'da ziyaret edilen bir türbesi olduğu, Haçlıların Kudüs'ü alması ve İslam alemine girişlerinde Şii Fatımilerin oluşu, Tatarları İslam alemine sokan vezirin Şii oluşu ve kabrinin İran'da türbe olması, Günümüz Afgan cihadında Amerika'nın bölgedeki siyasetine hizmet edişi. Irak işgalinde göstermelik bir mukavemetten sonra işgal güçleriyle anlaşmaya varmaları vesaire. Hamada on binler katledilirken Baba Esed'in yanında olmaları. Ve nihayet Suriye'de on binler katledilirken Oğul Esed'in yanında yer alışları. Mısır, Libya, Tunus, Yemen ve benzeri ülkelerde yaşanan ayaklanmalara göstermelik destek verseler de Allah subhanehu ve Teala onları ve hainliklerini bir kez daha izhar etmiş oldu. İlginçtir, tarihte Müslümanlara yönelik yapılan toplu kıyımlarda ya Şia aktiftir ya da sevincini ve tarafını çok net belli etmiştir. Suriye olayı, Şia'nın Rafizilerin gerçek yüzünü bir kez daha açığa çıkarmıştır. Şia'nın tutumunu siyasi olarak açıklayanların hali ise içler acısıdır. İslam tarihine bakıldığında bunun ne ilk ne de son olmadığı olmayacağı görülecektir. Bu inanca sahip insanların sünni kesime düşmanlık etmesi, küfrü daha hafif zümrelerin yanında yer alması normaldir. Aslında İran devriminden bu yana bu durum açıktır. Devrim sonrasında başlamak üzere sünniler hapsedilmiş ve öldürülmüştür. Devrime iştirak etmiş hiçbir sünni kanaat önderi ve cemaat devrim sonrasında görülmemiştir. İran'ın bunu gizleme gibi bir derdi de yoktur. Ancak içimizden sefihler ısrarla, ''Hayır siz öyle demek istemiyorsunuz. Sizin bu sözlerinizin ve inancınızın tevhili vardır. Siz bu Filistin davasına destek vermekle Sünnileri tekfir etmediğinizi gösterdiniz. İmam hep der ki, birleşmeliyiz diyerek bu hakikati görmezden geliyorlar. İlginçtir, Sünnilerle birleşmekten en çok söz ettiği iddia edilen Humeyni, İran'da bulunan hiçbir Sünni ile birleşmemiştir. 4. Karışıklık ve karışıklığın tasavvuru kirletmesi Netlik olmayan sözlü veya fiili karışıklık durumu İslam'da fitnedir. İnsanların nasıl düşüneceğini ve buna bağlı olarak nasıl davranacağını bilmediğimiz bir haldir. Suriye'de taraflar göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Bir tarafta hakikati sadece İran, Suriye ve Çin'e kapalı tüm dünyaya açık Esad ve avanesi, bir yanda cuma namazlarıyla beslenen, Aylarca ölümü göze alıp meydanlarda direnen halk. Bir yanda özgür Suriye ordusu ve onun aracısız hamiliğini üstlenen CIA, Suud, Katar, Türkiye. Bir yanda Allah'a canlarını satmış ve tek dertleri şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi ikame etmek olan yiğitler. Hamd ve minnet Allah'adır. Böyle bir tablo, normal olarak kafa karışıklığına neden olacaktır. Sadece Ali Suud'un panoda isminin olması yeterli değil midir? İslam ümmetinin Ebu Rigal Suud. Bir yerde Suud ve onun siyasetini destekleyen belamlar zümresi varsa, kapıda saldırıya hazır modern ebrehelerin olduğu bilinmelidir. Esad'ın ordusunda on yıllardır zulüm yapan, aklı hayale gelmez işkencelere katılan ve haberdar olan subaylar. Bu da üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur. Hama katliamında Baba Esad'a destek veren Talasların, oğul Esad'ın zulmünde halkçı olup muhaliflere katılması da. Tarihin en zalim ve haksız paylaşımcı tağutu ve diktatörü Suud'la can ciğer olan CIA'in, zulmün zevali için bu kesime silah ve para yardımı yapması da. Yıl 570'ler. Dünyada iki güç var. Biri Romalılar, diğeri Farslar. Tüm siyasete onlar yön veriyor, güç savaşı veriyorlar. Tarih sahnesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide ashabı çıkıyor, hiç önemsenmiyorlar. Bir avuç insan... Süper güçler kapışmaya ve güç gösterisine devam ediyor. Bu yeni oluşum sessiz ama etkili bir şekilde büyüyor. 15 yıl içinde tüm siyaseti alt üst ediyorlar. Yine anlaşılmıyorlar. Dertleri toprak, para, haraç veya kale değil, masaya oturmak mümkün değil. Çünkü ya Allah'a kul olup her insan gibi onun ahkamı önünde eşit olacaksınız ya da Allah aramızda hükmedinceye dek sizinle savaşırız diyorlar. Ve otuz yıl sonra iki süper güçte bu küçümsedikleri, sonra anlaşmak isteseler de anlaşamadıkları insanlar karşısında hezimete uğruyorlar. Otuz yıl içinde soy ve dünyevi güç, jeopolitik konum ve coğrafi şartlar yönünden kendilerinden fersah fersah geride olan insanlara köle ve cariye oldular. Ve günümüz. İki süper güç, ABD ve Rusya-Çin ve onların hizmetkarı İran. Her karışıklıkta güç gösterisi yapıyor, kendileri dışında hiç kimseyi önemsemiyorlar. Bir avuç Müslüman yaklaşık 30 yıldır savaşıyorlar. Her defasında planları alt üst ediyorlar. Afganistan ve Irak bunun en güzel örneği. Şimdi de Suriye'de sahneye çıktılar. İstenmiyorlar ama varlar. Tüm Müslümanlardan dua bekliyorlar. Allah'ın sahabeye nasip ettiğini, onlara nasip etmesini ve sürecin İslam'ın zaferi olarak sonlanmasını, mazlumların çektiği zulmün onların eliyle son bulmasına dair dua talep ediyorlar. Sabret! Senin Rabbinin vaadi haktır. Yakin ehli olmayanlar seni aceleciliğe sürüklemesin. Rum Suresi 60 Medyanın bu karmaşada onları karalaması, çirkin görüntüler eşliğinde vermesine karşın onları ve amaçlarını temiz ve net bir dille insanlara anlatmak bizim görevimizdir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 8. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır.